Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin, alena Muhammed. Ee Abdülmutakip kardeşimiz şöyle bir soru sordu. Ben aslında sizin sesinizi de kaydetmek istedim. Çünkü Musa abi böyle istedi de böyle rica etmiş. Ee o yüzden ben e, hadisi hatırlatayım. Sahabelerden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü" diyor Aişe sallallahu ben diyor güzeli seviyorum. Dolayısıyla e, bir ayakkabı bağında bile kimsenin beni geçmesini istemiyorum. Bu kibir midir diye soruyor. Doğru değil mi inşallah ben doğru aktardım. Eksik kalan bir şey varsa hatırlatın. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır kibir ancak hakkı inkar etmek ve mahluku da küçümsemektir. Doğru değil mi? Dola Allah Resulü Allah aleyhi ve sellem'in başka bir is Diyor ki Allah güzeldir güzeli sever is kimsenin bir Kimsenin Bir kimsenen, bier kimsenen, bier kimsenen, bier kimsenen, bier Güzel bier kimsenen, bier kimsenen, bier kimsenen, Kalbinin haliyle bağlıdır zaten Allah Resulü Satt ve Selam bu hadiste bunu açıklıyor. Mesela mesela Allah Resulü Satt ve Selam diyor ki hakkı inkar hakkı inkar ki bir hakkı inkar ve mahluku küçümsemektir. Hakkı inkar nedir bir o nimeti Allah'tan bilmemek yani kişinin o nimeti O sevdiği, giydiği olsun, yediği olsun, bindiği olsun, kullandığı her neyse bunu Allah'tan bilmemesi veya bunu itiraf etmemesi. Yani bunun şükrünü eda etmemesi hakkı inkardır. Halkı da, mahluku da hakir görmek, yani bir ayakkabı bağında bile beni kimsenin geçmesini istemiyorum ifadesine. Aleyhisselatü Vesselam. Ki bir hakkı inkar ve mahluku küçümsemektir sözü yani başkalarını küçük görmediğin sürece kendilerini kendini başkasından üstün görmediğin sürece bu sana helaldir demek istediği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişi mesela bir hadis var hatırlayınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki Kişi diyor saçlarını öyle tarar, öyle bir giyinir ve yolda caka satarak yürümeye başlar. Allah böyle birini bilmem ne kadar yerin dibine batırır. Yani buradan anlaşılan kişinin böbürlenerek yürümesidir. Mesela biliyorsunuz Ebu Ducane diye bilinen bir sahabe vardı. Bir cihat meydanında böyle kırmızı, Ee, deve kuşu tüylerini göğsüne asardı böyle göğsünü onunla süslerdi ya da zırhını diyelim sonra da e, Müslüman ordusunun önünde en ön safta şöyle omuzları dik başı dik bir şekilde yürürdü gider gelirdi Allah Resulü Selam diyor ki bunu görüyor musunuz Ebu Ducani'yi göstererek şu ortam hariç Allah böyle yürüyenleri sevmez yani şu ortam hariç niçin bu ortamı hariç tuttu cihat meydanını hariç tuttu. Çünkü o görüntüsüyle hatta saçını sakalını da kızıla boyuyordu o sahabe. Hatta ee, kafirler onun heybetinden ötürü korksunlar diye o öyle yürüyordu. Allah Resulü Aleyhisselam dolayısıyla o durumu istisna tuttu. Yani bu durum müstesna dedi. Allah böyle yürüyenleri sevmez. Dolayısıyla ee, caka satmak gösteriş yapmak veya giyindiğini göstermek maksadıyla giyinmek veya efendim giydiğini kullandığını insanları hakir görerek işte bakın elindekiyle övünme maksadıyla yapan kimse bu kendisi için kibirdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoksa sırf güzel bulup yaptığı için ve haset etmeksizin yani bir ayakkabı bağında bile olsa haset etmeksizin giyen bir kimseyi kınamamıştır buradan bunu anlamaktayız dolayısıyla e, dolayısıyla mesela e, kişinin güzel giyinmesi efendime söyleyeyim o güzeli sevmesi ve bu nimeti Allah'tan olduğunu itiraf etmesinde e, ettiği sürece ya da bu itiraf ettiği sürece şükrünü eda ettiği sürece bunda bir sakınca yoktur. Allah'ın izniyle. Yalnız şunu da bilmekte fayda var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor e, kulun mütevazi giyinmesi imandandır diyor. Bunlar arasında bir tercih yapacak olursak yine doğru olanı mütevazi giyinmektir. Zaten giyimde de biliyorsunuz ehl-i sünnet vel cemaatın ortaya koyduğu ölçüler vardır. Yani Müslümanlara yakışır bir şekilde giyinmek söz konusudur. İşte dar olmaması kadın ve erkek için Efendim bol olması, e, avret yerlerini göstermemesi, örtmesi veya kalıbını çıkarmaması, gayrimüslimlere has kıyafetler olmamaları, bütün hususlarda bu böyledir. Ancak bir kişi Müslüman olarak e, bol giyer ama güzel giyer, şık giyinmeyi sevebilir yani herkes bizim gibi anlamayabilir bunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da böyle bir kapı bıraktı. Ayet Sallallahu aleyhi diyor ki mütevazi giyinmek imandandır. Aleyhisselatü mesela bunu imandan sayıyor. Çünkü imanın şubeleri vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla derler ki hani bir hadiste diyor 60 küsur şubedir iman veya 70 küsur şubedir diye geçiyor. Dolayısıyla bunun en büyüyle ilahe illallah en küçüğü yolda eziyet veren şeyi kenara almaktır. Dolayısıyla mütevazi giyinmek de bu şubelerden bir tanesidir. Adam sırf Allah rızası için mütevazi giyiniyor. Mesela biliyorsunuz İsbal dediğimiz şey bu paçaların yerde sürünmesi meselesi. Gerçekten bugün özellikle Türk toplumunda, Türkiye'de böyle paçalarınızın kısa kesmesi sizi günü iş düşürüyor. Yani insanlar bakıyorlar diyorlar ki şuna bak yani bu adamın paçaları kısa diyorlar, pantolonu kısa diyorlar. Belki de lakabınız bu oluyor yani bilemiyorum. Ancak doğrusu siz Rabbinizin azabından kaçınarak, sakınarak bunu yapıyorsunuz. İzbalınızı yani paçalarınızı e, kısaltıyorsunuz. Dolayısıyla biliyorsunuz baldır'a kadar yani şu e, baldır derken yani dizin diz ile aşık kemiği mi diyorlar? Onun arasına kadar e, izbalı uzatmak yani dizin bir karış kadar altı diyeyim sünnettir. Ancak ateşten sakınmak için bu aşık kemiğinin üzerinde olması gerekir. burdan aşağısı ise ateştedir diyor. Kimisi şimdi bu konuda ihtilaf etti dediler ki, dediler ki bu kibirden ötürüdür. Hatta burada ders yapılacak bir konudur çünkü İmam Zehbi'nin El Kebair isimli bir kitabı var. El Kebair yani büyük günahlar, büyük günahlar bahsinde geçiyor bu konu. Dolayısıyla e, isbalın yerde sürülmesi de aynı şekilde büyük günahlardan saymıştır. Diyorlar ki biliyorsunuz özellikle Türkiye'de e, böyle kabul ediyorlar birçok bir e, kimse de bunu söylemiştir diyorlar ki kibirden ötürü eğer paçaları yerde sürülürse bu büyük günahtır. Ama kibirden değilse değildir diyorlar. Dolayısıyla kibirden yapmıyorsak kişi uzatabilir. Aslında bu konuda yanılıyorlar. Çünkü kibirden yaparsa hadislerde geçen Allah azza ve celle kibirden ötürü yapan kimseyle konuşmaz, onu teskiye etmez yani temize çıkarmaz, onun yüzüne bakmaz. Ancak Bu kişi eğer kibirden değil de kibirden yapmıyor ancak uzatıyorsa yine bu kişi günahkardır. Çünkü hadislerden bu anlaşılmaktadır. Mesela kibri de yanlış anlıyoruz kardeş yani sizin vesilenizle sorunuzun vesilesiyle belki biraz daha faydalı olacak sözler sarf etmeye çalışıyoruz. Mesela kibri de yanlış anlıyorlar. Mesela paçalarını aşık kemiğinden aşağı salan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize izbalını uzatanlara diyoruz ki niçin diyoruz sen uzatıyorsun bunu Allah Resulü Aleyhisselatü bunu men ediyor e diyor ki ben kibrimden ötürü uzatmıyorum ki tamam diyoruz iyi o halde madem sen bunu kibrinden yapmıyorsun o halde hadi bunu kısalt sen bunu aşık kemiğinin üstünde tut ne giriyor devreye orada devreye giren ne? Hemen işte kibir denilen şey burada ortaya çıkıyor veya nefis denilen şey burada ortaya çıkıyor. Hoşlanmıyor. Madem kibirden uzatmıyorsun, böyle bir sorunun yok, o zaman bunu kısalt. Hadi aşık kendinin üstüne çıkar. Bunu yapamıyor. Niçin yapamıyorsun? Çünkü bunu yapamaması işte nefsin maalesef işte kibir ölçüsüne varacak şekilde bundan rahatsız olmasıdır. Madem Biz doğrudur bunu uzatanlar yani bugün pantolonlarını bu modaya uygun şekilde giyenler gerçekten bunu kibir için yapmıyorlar. Ancak kısal dediğimiz zaman kibir ortaya giriyor. Büyüklenmek yani küçümsenmekten korkmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demin sizin buyurduğunuz hadiste ifade edildiği gibi mahluku küçümsemektir. Yani küçümsenmekten korkuyor da bu sebeple topluma aykırı hareket etmiyor, isbalını uzun tutuyor. Uzatırken kibir sebebiyle uzatmadı ama ancak kısaltmaktan sakınmasının sebebi kibir olarak ortaya çıkıyor. İnşallah şimdilik bununla ilgili söyleyeceğimiz budur. Ben soruları okuyacağım inşallah. <gülüyor> Evet, şimdi e, diyorsunuz ki Allah'ın sevdiği e, gururdan bahsederken Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Cihad meydanında ve sadaka verirken kişinin kendine güvenerek gurur duymasını Allah sever. Doğrusu yani e, bu gururu gururu iyi anlamak lazım, doğru anlamak lazım. Mesela Müslümanlar arasında demin siz söylediniz ya hani lafızla ilgili estağfurullah demek ne kadar doğrudur diye. Mesela bir söz söyleniyor bir tane Müslüman çıkıp diyor ki ne benim gururuma dokundu. Benim gururum aslında Müslüman'da gurur yoktur doğrusu gurur iyi bir şey değildir doğru değildir. Müslüman'da onur vardır, izzet vardır, şeref vardır. Yani bir şeyden onur duyabilir ancak gurur yani gururlanmak hani birisi bir şey söyler benim gururuma dokundu. Gurur yoktur Müslüman'da yani gurur büyüklenmektir. Dolayısıyla ne var? Müslümanda onur vardır. Ancak ancak elbette vardır yani gururla kibir arasında vardır bağ vardır ben öyle biliyorum ee, ancak Allah Resulü ve Vesselam buradan kastettiği yine Müslümanın cihat meydanında e, sizin ifadenizle yani bahsettiği gurur duyduğu gurur veya veyahut e, e, sadaka verirken Yani bu bu amellere muvafık olmasından ötürü duyduğu sevinçtir. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir amele düçar olduğu için, bununla rızıklandırdığı için, bundan ötürü kalbinde duyduğu sevinçtir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine rızık olarak verdiğinden sadaka verirken böyle bir şeyi yapıyor olmaktan, Aynı şunun gibi yani gerçekten haccettiğiniz zaman ayrı bir sevinç bir mutluluk vardır sizde. Niçin? Çünkü övülmüş bir ibadettir. Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu, razı olduğu salih amellerdendir. Bundan ötürü kalbinizde duyduğunuz sevinçtir. Yoksa sizin söylediğiniz gibi mesela bunu bir başkasına söylemek nedir? Mesela bakınız ben falanca tarihte cihad ettim ha hatta biliyorsunuz hatta biliyorsunuz e, salih amelleri gizli yapmak gizli yapmak makbuldur hatta diyor ya e, hadis şerifte diyor sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar ve bunları sürekli dile getirmek doğru değildir dolayısıyla hatta bu hem salih amelleri dile getirmekte de böyledir. Hem de başa gelen sıkıntı ve musibetleri de dile getirirken böyledir. Yani bunu insanlara itiraf etmemek. O yüzden birçok enbiyanın kullandığı sözlerde şu vardır derler ki in eşkiye hâli illallah ben halimi ancak Allah'a şikayet ederim. Ya da ben halimi ancak Allah'a arz ederim. Hatta Mesela ben siz kardeşlerime anlatıyorum başımdaki sıkıntıları. Benim başıma şu geldi, bu geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Her ne gelmişse bunları dile getirmek e, alimler e, bu konuda bu acaba isyan mıdır diye aralarında ihtilaf etmişlerdir. Yani bu isyan mı olur? Yani bir insan hani bir başkasına dersek ki mesela benim dişim ağrıyor, benim başım ağrıyor veya ben şöyle yapıyorum, ben şöyle rahatsızım. Ben çocuklarımdan şöyle imtihan edildim veya malımdan şöyle imtihan edildim. En doğrusu kişinin halini Allah'a arz etmesidir. Mesela Yusuf aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ondan kopup gittiğinde in eşkıya halilallah, Musa aleyhisselam veya diğer enbiyalarda bakıyorsunuz ben halimi ancak Allah'a şikayet ederim. Rabbimiz subhanahu ve teala ile halimizi arz edip ona şikayetimizi bildiririz. Ancak kullara bunu yapmayız. Aynı şekilde kendisiyle övürülecek amellerde de böyledir. Yani mesela işte dediğiniz gibi cihad. Yani ben şöyle cihad ettim, ben şöyle şöyle şöyle yaptım, ben böyle böyle yaptım gibi söylemesi veya ben şu kadar tasadduk ediyorum söylemesi gibi. Bunlar doğru değildir. Ancak o kalbinde Allah Azza ve Celle'nin O amelinden hoşnut olmuş olmasından ötürü ya da Allah Azze ve Celle o amelinden ötürü kendisinden razı olur, ümidinden duyduğu gurur diyelim o ifadeyle. Yani eğer hadis doğru tercüme edilmişse o gurur o anlamda yani kalbinde duyduğu haz manasında yorumlamak mümkündür. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Heh. İnşallah e, siz söz söyleyecekseniz e, ablamın kardeş ben mikrofonu size bırakabilirim. <gülüyor> Mesela deminki sözle ilgili elinizi kaldırın eğer siz mikrofonu isterseniz Allah u Alem e, hangi sahabenin kardeşiydi hangi sahabenin e, burayı demiydi ismi hani diyor ya kendisi ayak ayak üstüne atmış böyle bir şeyler mırıldanıyorken yani böyle ezgi türü mü diyeyim şarkı türü mü diyeyim Abdullah İbni Mesud'un mu tam hatırlayanınız varsa hatırlatsın ya da kaynaklara bakarsam bulurum gelip onu bu halden sakındırdığı zaman bu sahabe o da diyor ki ben yüz kafiri öldürmüş olduğum halde benim işte şu halde ölmemden mi korkuyorsun gibi bir söz söylüyor yani orada böyle bir abisine karşı böyle bir e, tabiri caizse bir övünmeyle cevap veriyor. Diyor ki de ben yüz kafiri öldürmüşken sen benim bu halimde ölmem, ölmemden mi korkuyorsun gibi e, cevap veriyor ona. Dolayısıyla dolayısıyla e, doğrusu salih amellerin gizlenmesi giyinirken başkasına karşı veyahut elindeki nimetten ötürü Allah'a itiraf etmek Allah'tan olduğunu itiraf etmek ancak E, halka karşı övünmemek nimete karşı nankörlük etmemek ve kimseyi de hakir görmemek esas olandır e, eldeki nimetle alakalı olarak e, benim söyleyeceklerim bunlar Abdülmuntakim kardeşi duyuyor musunuz beni e, mikrofonla sorabilirsiniz inşallah yazmakla yorulmayın ben hemen bırakırım inşallah Ben bırakıyorum inşallah mikrofonu. Siz buyurun sorunuzu sorun. Ee, kişi kişi kendisine cin musallat olduğunu bilebilir mi? <gülüyor> Vallahi bana hiç cin musallat olmadı. Demek ki Allah velalem yani bana hiç musallat olmadığı için ben bunu e, bilmiyorum. Yani belki kişinin evhamıdır. Kişi evhamlanır kendisine cin musallat oldu zanneder. Veyahut tam aksine cin musallat olmuştur kendisine ancak e, kendisi bunun farkına varmayabilir. <gülüyor> yani yani o kişinin haleti ruhiyesi alakalıdır. O kişinin haleti ruhiyesi alakalıdır bu. He. He, tabii ki bunun alametleri vardır. E, kişi kendisine sihir yapıldığını bilebilir mi? Yani yine tekrar edelim. Bunu kendisinin halet-i ruhiyesi farklı olacağından kendisi bunun farkına varmayabilir. Yani kendisine sihir yapıldığı. Ancak e, alametleri vardır. Yani o kişi üzerinde görülecek alametleri vardır. Bu alametler de mesela çevremizde ve toplumda gördüğümüz çevremizde ve toplumda gördüğümüz eee Kendisine cin musallat olmuş kimseler farklı farklı işte söylemi değişiyor, davranışları değişiyor. Efendime söyleyeyim sevindiği bir şeye üzülüyor oluyor, üzüldüğü bir şeye seviniyor oluyor. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen birçok nakil vardır. Yani bunlardan korunmakla ilgili hangi ayetlerin hangi surelerin okunacağıyla ilgili. Efendim dua şekilleri vardır yine hadislerden gelen e, ve ben Kur'an ve sünnet ölçüsünde e, bunu bilen yani birine cin girdi mi girmedi mi ona sihir yapıldı mı yapılmadı mı bilen arkadaşlar olduğunu da biliyorum hatta bana dediler ki sana öğretelim yani sen bunu yapabilirsin gibi ben yapmadım yani ben sakındım hani o kişiden o kişiyi cini ondan uzaklaştırmak için ancak Ee, özellikle cinler biliyorsunuz mesela e, ayet de var ayet de var cinler e, daha çok e, veya e, şeytanlar diyeyim daha çok günah işlenen veya buna buna meilli kimselere inerler doğrusu akidesi düzgün olmayan kişiler üzerinde cinlerin etkisi daha büyüktür ve e, onu Onu böyle bir muhasara altına da alabilirler. Ona musallat olurlar, ona girerler. Niçin? En başta akidedir. Akidesi sağlam olan bir kimse üzerinde etkileri fazla değildir. Etkileri fazla değildir. Yani akidesi sağlam olan birisi üzerine belki onunla uğraşırlar, ona verecekleri vesveseler bellidir. Mesela Allah Resulü ve Selim'in dediği gibi mesela o namazda musallat olan İşte şeytan var veya abdest alırken vesvese veren veya başka buna benzer bir sürü şeyler var ancak onun dışında cinlerin yani kişinin aklına bile etki edecek şekilde musallat olacağı kimseler akidesi düzgün olmayan kimselerdir. Akidesi düzgün olan kimse üzerinde de bulunacak alamet ya hastalık olur yani üzerinde bir hastalık sirayet edebilir bir durgunluk sirayet edebilir Buna benzer şeylerdir. Daha ilerisi Allah-u Alem bununla ilgili ben bir şey bilmiyorum yani. Evet. Evet. E, soru şöyle. Bir hadis-i şerifte diyor ki kimse, hiçbir kimse yoktur ki üzerinde bir melek ve bir şeytan bulunmasın. Üzerimizde ya da etimizin içerisinde cinlerin gezinti yapması mümkün. Kendimizden uzak tutmaya muktedir olamadığımız cinlerin bize zarar verdiklerini nasıl anlarız? Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Şeytan kişi ile kalbi arasına girer hem de namaz kılan kişi için diyor bunu. Evet. Doğrudur. Yani biliyorsunuz Allah subhanahu wa şeytanlara, şeytana mühlet verdi, iblise mühlet verdi. Kıyamet gününe kadar onlara mühlet verdi. Dolayısıyla bu verilen mühlette onların tek hedefi vardır, insanları saptırmaktır. Ve bu anlamda iblis insanla ilgili hiçbir zaman ümidini kesmiyor. Ve sizin dediğiniz gibi her insanla beraber melek de vardır, şeytan da vardır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki senin de mi ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Senin de mi yani şeytanın var? Evet diyor ancak o Müslüman oldu. Yani Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a has olarak yani ona has Aleyhisselatü Vesselam ona musallat olması gereken şeytan Allah Azze ve Celle onu dilediği gibi o Müslüman oldu Yani o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu manada hem ümidini kesti hem Aleyhisselatü Vesselam üzerinde bir etkisi yoktu hem de Allah Azze ve Celle onun için diledi ve o Müslüman oldu Aleyhisselatü Vesselam böyle haber veriyor. Dolayısıyla her birimizi, her birimizi kollayan her birimiz üzerinde fırsat kollayan şeytanlar mevcuttur. En basiti örnek verelim bunlardan örnek verelim bunlardan. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şuradan başlayalım. Diyor ki kim evine girerken derse ki Bismillahirrahmanirrahim ve Bismillahirrahmanirrahim ve Bismillahirrahmanirrahim ve Bismillahirrahmanirrahim ve Bismillahirrahmanirrahim ve Bismillahirrahmanirrahim ve sonra ailesine selam verir sonra yemeğe oturduğunda besmele çekerse şeytan çocuklarına der ki bu evde sizin için yatacak yer yok yiyecek bir şey de yok. Demek ki burada yatmak ve yiyeceklerimize ortak olmak için fırsat kollayan şeytanlar var. Aleyhisselatü Vesselam buna haber veriyor. Ancak kişi evine girdiğinde bu duayı yapar, ancak yemekte besmele çekmezse o zaman şeytan çocuklarına der ki e, burada size yatacak yeri yok, ancak yiyecek var. Ya da tam tersi. Ya da tam tersi. Dolayısıyla ya da Allah Resulü Vesselam diyor ki af buyurun kişi eşiyle münasebet ettiğinde Ee, onunla ilgili duayı yapmazsa Allahümme Cennem şeytanı ve cenn, e, ve Cennem şeytanı mimme razaktane böyle bu manada ya Rabbi şeytanı bizden ve bize rızıklandıracağından e, koru bu manada bu duayı yapmazsa şeytan affedersiniz onun e, cinsi münasebetinde bile ortak oluyor Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <Gülüyor> Bir saniye arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine mesela diyor ki kişi esnediğinde elinin tersiyle elinin tersiyle eğer ağzını kapatmazsa onun ağzına şeytan kaçar. Onun ağzına şeytan kaçar. Yani ne demek bu şeytan kaçar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda ona karşı kendimizi nasıl muhafaza edeceğimizi öğretmektedir. Bir saniye bir şeye baktım da bu ara o yüzden biraz meşgul oldum. Ondan sonra buna benzer yine aynı şekilde kişinin namazda iken, kişinin namazda iken, HİNZİB isminde bir şeytanın onu onu meşgul etmesi. Yani kişi namaza durduğu zaman şeytan gelir şunu hatırla, bunu hatırla, şunu yapacaktın bunu yapacaktın gibi vesveseler vererek o kişiyi namazından meşgul etmesi. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan sakınmak için sol tarafına üç defa tükürmeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emretmiştir. Yani kişi yanında kimse yoksa yani bu cemaatle özellikle Türkiye'de böyle bir şey yaparsanız gerçekten e, camiden kovulursunuz yani ki bunu da bu şekliyle yapmak zaten doğru olmaz. Ancak kişi tek başına namaz kılıyorsa e, bu kişi bu kişi bundan sakınması e, şey bundan bunu yapması, bunu yerine getirmesi gerekir. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bunla ilgili daha birçok nakli vardır. <gülüyor> Ben sorulara bakıyorum inşallah. Evet. Evet içimizden geçen fena şeylerin hangisi şeytandan hangisi nefsimizden bunu nasıl anlayacağız anlamamız mümkün mü? Şimdi yani nefisle şeytan arasında nasıl bir ayrım yapmamız gerekir onu ben tam anlayamadım. Tühlemek mi tükürmek mi onu valla siz de siz daha iyi bilirsiniz tühlemek hadislerde tükürmekten bahsediyor ben tühlemek bilmiyorum yani tükürmek derken affedersiniz böyle <gülüyor> ağız dolusu manasında değil yani biliyorsunuz tükürük necis değildir yani bir başkasının tükürüğü herkesin tükürüğü kendisine tatlıdır diye bir söz var ee, ancak doğrusu burada hafifçe tükürmektir yani artık bu tühlemek mi deniyor buna Allah alem böyledir yani Ama bundan sadece böyle tüf hava değil yani ben böyle biliyorum. Yani bir hadise böyle itikad ettiğimizin de bir göstergesi olarak hafifçe tükürmek olarak inşallah bunu yorumlayabiliriz. Evet. evet Aynı şekilde şeytanların çok cirit atacağı yerlerden bir birisi de doğrudur. Ee, içerisinde ezan okunmayan, namaz kılınmayan ya da Ee, şöyle diyelim Allah'ın adı anılmayan e, ya da içinde çokça müzik dinlenilen evler, içinde çokça cahiliyenin olduğu yani şeytanların hoşuna giden şeylerin olduğu, çokça dizi filmlerin e, izlendiği ya da efendime söyleyeyim çokça batılane işler yapıldığı efendim kumar oynandığı veya veyahut e, Allah'ın adının anılmadığı bütün evler şeytanların istila edeceği yerler zümresindendir. Ondan sonra kötü olan, kötü olan bir şeyi nefis ve şeytan diye birbirinden ayırma işini ben uygun bulmuyorum. He, bu, bu nefsin bu nefsi iyi anlamak lazım. Biliyorsun nefis ayrılır 3'e ayrılır. Nefsi levame, nefsi emmare, nefsi mutmainne denilen nefis yani. Ee, nefs-i emmare hangisi olduğu söyleniyor. Yani insana sürekli kötülüğü ilham eden nefis. Demek ki bu şeytanla beraber çalışan yani şeytanın arzularını yerine getirmek isteyen nefistir. Ee, e, nefsi, nefsi emmare yani kişiye sürekli masiyeti emreden nefistir. Hatta Demin söylediğiniz içimizden geçen fena şeyler e, dediniz. Mesela bu niyetle ilgili el amelü bin niyet deniliyor. Yani ameller niyetlere göredir. Mesela bir kimse denir. Bir şeyi yapmak isteyip de yapamasa. Mesela diyelim ki bir kişi bir fakiri doyurmak istiyor veya giydirmek istiyor. veya Veyahut sürekli tasaddukta bulunmak istiyor. Ya da bir borçlu gördü. O kişi o borcunu, durumunu ona izah ettiğinde onun bütün borcunu ödemek istiyor. Bunu kalbinden geçirse ancak bunu yapamazsa da bu kişi bu düşüncesinden ötürü yani bu niyetinden ötürü sevap alır. Kişi bunu yapmış gibi sevap alır. Ancak yine aynı şekilde e, bu kişi bunu yaparsa yani diyelim ki bunu niyet etti ve bunu yaptı. Bu hem salih bir niyet hem salih bir amel olduğundan dolayısıyla derler ya bile karşı yedi. Ha inşallah mikrofonu istiyorsunuz vereyim ben size. Bu aynı şekilde olur. Ancak kötü bir niyet kalpten geçip de bunu yapmasa bu Rabbimizin merhametidir. Rabbimizin kullarına mağfiretidir. Dolayısıyla bunu yapmadığı sürece bu kişi bundan ötürü günahkar olmaz. Helaliği Allahu alem ve sallallahu Muhammed ve ali Muhammed. Allah'a min ve salat ve selam olsun. Ben anladım inşallah sorunuzu. Tabii ben o nefisler kısmına çok girmedim. ancak şeytan ve nefis arasında fark yani kişiye gelen vesveseler şeytandan mı nefisten mi? Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Veya hut eee Allahu Teala's hadislerde haber verdiği şeytanın vesveseleri, fısıltılarıyla ilgili. Mesela demin söylediğiniz ezanı işittiği zaman affedersiniz yellenerek kaçar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani oradan uzaklaşır. Ancak nefsi emmare dediğimiz şey doğrudur. Kişiye kişiye e, sürekli kötülüğü ilham eden, sürekli onun masiyet e, e, işlemesini isteyen nefistir. E, nefsi emmare, nefsi levvame. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin La uksimu bi yomil kiyameh Ve la uksimu binefsillevvameh Yani kendisine Yemin ettiği veya kendisiyle Yemin ettiği bir tek nefis var O da nefsillevvameh Halbuki bundan ötürü Bu nefisten daha ileri Daha makbul bir nefis var O da hangisi? Nefsimutmainneh Nefsimutmainneh Yani tamamen mutmain Olmuş nefis Yani hiç şek ve şüphe taşımayan Rabbinden ötürü Rabbinin bütün hükmüne karşı e, razu olmuş, mutmain olmuş nefistir. Allah subhanahu wa teala bu nefisle yemin etmemiş ancak le wa levameyle yemin etmiştir. Yani nedamet duyan nefis, pişmanlık duyan nefis. Dolayısıyla bazı alimler bununla ilgili demişlerdir ki Allah Azza wa celle kulun pişmanlık duymasından Ra, e, tevbe etmesinden razı olur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği nefis budur derler. E, ancak makbul olan yani kişinin hedef olarak gelmesi gereken nefis, nefsi mutmain nedir? Yani kalbinde hiçbir şek ve şüpheye yer bırakmayan Allah Subhanahu wa Taala'nın hükmüne razı olmuş olan e, nefistir. Şöyle diyebiliriz. Mesela İbn-i Kayyum Rahimullah'ın bir sözü var diyor ki nefis diyor nefis bir binek gibidir diyor. Yani onun üzerine binersin dizginleri senin elinde olur. Ancak o senin üzerine binerse yani dizginlerin onun elinde olursa o seni ateşe sürükler. O seni ateşe götürür. İnşallah e, inşallah anlaşılan o ki yani doğrusu Bunlardan nasıl sakınacağız? Nefsi emmare. Nefsi emmare tamamen şeytanın ortak olduğu nefistir. Yani buradan anlaşılan budur. Yani e, ben de sizin gibi bir beşerim. Dolayısıyla bu beşer halimizde bizim bazı sorular gelir. E, Allah razı aleyhisselatü ve vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki El halal ubeyyineh, el haram ubeyyineh, helal ve haram belledir. Yani yada La ikraha fid din kat tebeyyeler rüştü minel gayy. E, dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Yani ne demek istiyorum? Kalbimize doğan herhangi bir vesvese veya herhangi bir ilham, şeytandan mı, efendim e, nefisten mi veya başka bir şey mi bunu anlamak ilimle mümkündür. İlimle mümkündür. Yani kişi akidesi e, düzgün olarak oturmuşsa, akidesi sağlamsa ve menheci sağlamsa Bu durumda kendisini kontrol edebilir. Yani nefsinin dizginlerini eline alabilir. Dolayısıyla e, İbn Kayyum'un söylediği gibi eğer biz dizginlerimizi nefsimize teslim edersek bizi götüreceği yer ateştir. Ancak ancak onun dizginlerini biz elimizde tutarsak nefsimizi kontrol altına alırız. Dolayısıyla yaptığımız bir hatadan ötürü hata da yapsak hemen nefsilere rahme devreye girer ve bundan ötürü pişmanlık duyarız, nedamet duyarız, Rabbimize tövbe istiğfar ederiz ve kulluğun devamı da bununla mümkündür. Yani Allah Subhanahu ve Teala Hicr suresi 99. <gülüyor> ayette buyurduğu gibi "Fe'bud Rabbeke hatta yetiyekel yakin" Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Peki nefsimizin ve şeytanın fitnesinden nasıl sakınacağız? Bu da aynı şekilde ilim vesali amelle mümkün mü? Biliyorsunuz e, akşamki derste Ebû Musa hocamız da hatırlattı bu hadisi. Allah Resûlü Sûret Vâsîlem diyor ki kalp, e, insan vücudunda yani bedende bir et parçası var. Eğer bu ıslah olursa bütün beden ıslah olur. Yani e, o vücudun o vücudun e, komutanı e, komutanı kalptir o ıslah olursa, komutan ıslah olursa bütün askerler yani bütün vücut ıslah olur. O eğer ifsada uğrarsa yani bozulursa bütün vücut bozulur. Aslında birbirine bağlı olarak ben Allah Resulü ve Vesselam'ın hadisi her ne kadar komutan kalptir dese bile bana göre komutan bedene hükmediyor ancak e, komutan askerlere hükmediyor ancak askerler de yardımıyla Komutanı koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Aynı şunun gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ya bir kul bir masiyet işlediğinde kalbinde e, küçük siyah bir nokta oluşur. Ve bu masiyete devam ettiği sürece ya da bu masiyetlere devam ettiği sürece... O nokta gittikçe büyür ve bütün kalbi kuşatır. Dolayısıyla bu komutanın bozulmasıdır. Bu komutanın bozulması da artık bütün vücuda yansır. Aynı elinize bir kalem alın. Ben böyle bir benzetme yapıyorum. Beyaz bir A4 kağıdına şöyle nokta nokta nokta nokta vurun bakayım. Siz bunu vurdukça her nokta bir iz bırakacaktır. Ve bu beyaz sayfa kirlenmeye ve tamamen kuşatılmaya mahkum olacaktır. Aynı şekilde bir kişi salih yani taata devam ederse salih ameller işlerse bu kişi salih amelleri karşılığında da aynı şekilde kalbinde beyaz nurdan bir nokta oluşur ve bu bu salih amellere devam ettiği sürece de bu nokta büyür ve bütün kalbini kuşatır. Dolayısıyla nefsin vesvesesinden ve şeytanın e, ihvasından, şeytanın dürtmesinden, hamezesinden, onun vesvesesinden sakınmanın yolu salih ameldir. Kalbin ıslahı, dilin ıslahı ve aynı şekilde amellerle bedenin ıslahıdır. Bu sebeple Allah ve Resulü'nün aleyhissalatü vesselam emrettiği Bütün taatler aynı şekilde şeytan ve nefisten korunma yoludur. Yani bizlere öğretilen dua ve zikirler dışında aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselaminden gelen taatler mesela namazın ikame edilmesi aynı şekilde Allah'a sığınma yoludur. Kim neyden yani şeytan ve nefisten Allah'a sığınma yoludur. Hac böyledir, zekat böyledir. Efendime söyleyeyim abdest böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor kul elleriyle yaptığı günahlarda abdest alırken ellerini yıkadığında elleriyle işlediği bütün günahlar dökülür. Ağzına su verdiğinde ağzıyla yaptığı bütün günahlar yani diliyle konuşarak yaptığı bütün günahlar ağzından dökülür burnuna su verdiğinde burnundan dökülür yüzüne döktüğünde aynı ve buna benzer birçoktur aynı şekilde ee, bunlardan korunma bunlardan sakınma yolu aslında taat taatta bulunmaktır dedim ama doğrusu sünneti hayata hakim kılmaktır doğrusu az önce sizin sorduğunuz libasla ilgili güzel giyinmekle ilgili bile şeytana bir kapı aralamamak için ne yapmak lazım sünnete uymak lazım Yani sen daha şunun tartışmasını mı yapıyorsun demek lazım. Paçamı ben kibirden uzattım veya kibirden uzatmadım. Bırak sen bunu. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine icabet et. Sen bundan ötürü vallahi kar edersin. Vallahi zarar etmezsin. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısına icabet et. Bırak artık çünkü demin söylediğimiz hadiste helal bellidir, haram bellidir. Ancak bunlar arasında şüpheli şeyler vardır. O halde sen bu şüpheli şeylerden sakın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam şu benzetmeyi yapıyor. Diyor ki bir kişi yani sınırlarda gezinmek hani bir kişi diyor davarlarını diyor birinin sınırında yani bir tarlanın sınırında gezdirir. Evet bir korun sınırında gezdirir. Bir korunun sınırında gezdirir. Orada bir ihtimal vardır ki bu davarlardan birisi efendim o koruya girsin. Dolayısıyla sınırlarda gezmemek lazım şüpheli şeylerden sakınmak lazım. Ve bu şüpheli şeylerden sakınmak aynı şekilde kendini muhafaza etmektir. Her türlü şeytanın ihvasından şeytanın e, dürtmesinden şeytanın fısıldısından e, Allah'a sığınmaktır. Dolayısıyla Tedris yedi kardeş Allah seni muvaffak etsin. Allah selametle git inşallah bizi de duanda eksik etme seni Allah için seviyoruz <gülüyor> eyvallah ee, dolayısıyla yani ben gücüm nispetinde bunlara değiniyorum tabi bunlarla ilgili bir çalışma yaparsak e, dediğiniz gibi belki mustakil olarak anlatılmaya çok müsait konulardır özellikle insanların ilgi alanına giriyor merak edilen konulardandır ee, inşallah belki Allah bize ömür verirse, böyle bir fırsat bulursak, biz burada e, salih bir amel olarak bu çalışmayı yapmak isteriz. Allah sizden razı olsun. E, belki de buna sebep oluyorsunuz. Dolayısıyla salih amellere hem aynı imanın tarifinde diyoruz ya kalple tasdik, dil ile ikrar amellerle ispat. Dolayısıyla kalbin amelleri var, dilin amelleri var, efendim bedenin amelleri var. Bu amellerde Quran en Sunnat ölçüsünde zaten emredilen ortadadır. Bunlara sim sıkı sarılmak ve atasimü bıhabbili Allahı jemiyen, ولا تفرّقون. Allah'ın ipine sim sarılın, ondan ayrılmayınız, ayrılığa düşmeyiniz. Ya da Allah Rəsulü sət ve səlemin enamsü resüze lışte buyruğu gibi. Fâin hâzî sabîl fât tabiğu, ولا تَتَبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ An Sabili, İşte bu benim dost doğru yolumdur, buna uyunuz. Başka yollara uymayınız. Çünkü o yollar sizi hak yoldan ayırırlar. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet bunun için vardır. Ee, şeytan aleyhinnâ aleyh kimisinin ensesine oturur. Kimisi, kiminin kalbine hükmeder. Yani kalbini eline alır. Onun için bir yaşam alanıdır. Aynen kalbinde gezinir. Onun damarlarında gezinir. Kanında gezinir. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki o ve kabilesi Yani şeytan ve onun kabilesi sizin onu görmediğiniz yerlerden görürler. Sizin onları görmediğiniz yerlerde görürler. Araf suresinin ilk ayetlerinde bu belirtilmiştir. Mesela ben demişim ki ben o ayeti şöyle bazen yorumluyorum arkadaşlara. Hatta Kur'an-ı Kerim'i müsaade ederseniz elime alayım inşallah. Kur'an-ı Kerim'i elime alayım. Daha faydalı olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hemen inşallah... söyleyerek bu durumu izah edeyim. Allah Subhanahu ve teala biliyorsunuz Araf suresinin başında anlatıyor yani iblisle yaşanan o vakayı anlatıyor. Onu huzurundan kovmasını anlatıyor. Ben çok çok önemsiyorum bunu. Ben bunu çok önemsiyorum. Mesela Allah azze ve celle Adem aleyhisselamın kısasını anlattıktan sonra eee Sonra bundan sonraki serüven yani Adem Aleyhisselam'ın dünyaya sürgün olarak gönderilmesinden sonra diyor ki hitap şu: Ya bani Adem, ey Adem'in çocukları. Yani Allah Azze ve Celle Adem'in çocuklarına yani bizlere hitap ediyor. Mesela diyor ki Ya beni Adem, ya bani Adem la yaftinannakum el şeytanu kema ahraja abawaykum minel cenneti yanzihu anhum ma libasahuma Soatihima sau'atuhuma innahu yaraakum innahum Innehu e pardon innahu yaraakum huwa wa qaba'u min haythu la tarunahum ey adenin çocukları kısacası yani, Şeytan ve onun kabileleri sizin onu görmediğiniz yerlerden sizi görürler. İnne cealna şeyatin evliya li'llezine la yu'minun. Zebis şeytanları şeytanları iman etmeyenin etmeyenlerin dostları velileri kıldık diyor Osmana Yani ben bazen diyorum ki ne? Birisi şimdi bize çıkıp dese bu kişi güvenilir olmasa bile bakınız böyle hiç itibar etmediğimiz sokaktan birisi çıkıp gelse dese ki kardeş bak şurada seni bir tuzak bekliyor birileri sana pusu kurmuş. Birileri sana pusu kurmuş. E, dikkat et derse nasıl yaşarız yani? Nasıl hareket ederiz? Gerçekten onun söylediği bu söz aklımızdan çıkmaz. Hatta söylediği bölgeye geldiğimizde mutlaka bir tedbir alırız hazırlık yaparız. Veyahut hepimiz için söylüyorum babamız bize dese ki Babalarımız yani şu an gerçek manada babalarımız dese ki ey oğulcağızım bakınız falanlar bizim düşmanımızdır. Bizim aramızda şöyle bir dava var. Bizim için onlar büyük bir tehdittir dese bence onlara karşı çok da gafil olmayız yani gerçekten tedbirli davranırız. Allah-u Ekber Rabbimiz bizlere düşmanımızı haber vermişken Bizleri cehenneme çağırana, çağıranı haber vermişken nasıl oluyor da Rabbimizin bu uyarısına karşılık bizim onu görmediğimiz ancak onun bizi gördüğü işte onun özelliği bu. Yani tabiri caizse onun elinde bir silah var. Biz onu görmüyoruz ancak bizim onu görmediğimiz yerlerden o bizleri görüyor. Buna karşı Rabbimiz bizi uyarmış. Bu manada... Bir Müslümanın kendisini koruması, zırhı, libası yani bir önceki ayette böyle geçiyor zaten. Allah Azze ve Celle libastan bahsediyor ve diyor ki وَلِبَاسُتْ تَقْوَ ذَٰلِكَ خَيْرٍ Diyor ki en güzel libas takva elbisesidir. Yani iblise karşı kendinizi koruyacağınız en güzel libas. Çünkü Adem Aleyhisselam bu hatayı işlediğinde o meyveden yediğinde ilk kendisinde görülen alamet kendisini örten libasın üzerinden açılmasıdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle aynı duruma düşmememiz için Allah Azze ve Celle bizler için libası indirdiğini söylüyor. Ancak en güzel libasın en güzel zırhın ne olduğunu söylüyor takva elbisesi olduğunu söylüyor. Takva ne ile oluşur? Kur'an ve sünneti bilmekle oluşur. Yani bilip onunla amel etmekle oluşur. Salih amelle oluşur. Dolayısıyla şeytan aleyhünle aleyhünle kişinin kalbine hükmeder. Kişiye komutanlık eder. Kişi efendime söyleyeyim kişinin kanında gezer. Onun kalbini ifsad eder. Ve dolayısıyla kalbini ifsad ettiği kişi Aynı siz demin söylediniz, hatırlattığınız hadiste, Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor şeytanın tuzaklarından birini. Der ki ne bu dağları kim yarattı? Allah. İşte göğü kim yarattı? Allah. Şunu kim yarattı? Allah. Şunu kim yarattı? Allah. En nihayetinde şeytanın yapmak istediği o kişi diyecek ki haşa o oh, peki Allah'ı kim yarattı? Halbuki Allah dileseydi böyle bir soruyu bile aklımıza getirmeyecek bir durumda bizleri yaratırdı. Ancak böyle bir sorunun gelebilmesi şeytandan olduğuna Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. Peki bu durumda ne yapacağımızı haber verdi? Verdi mi yoksa bizi böyle mi bıraktı? Yalnız mı bıraktı? Böyle bir soru aklınıza gelirse gidin kendinizi uçurumdan aşağı atın mı dedi Aleyhisselatü Vesselam? Yoksa hemen bu halden Allah'a sığınınız mı deyin dedi. Dolayısıyla Allah'a sığınmak gerektiğini bizlere öğretti. Zaten hayat imtihanın kendisidir. Allah Azze ve Celle Ha Güneş'i kim yarattı, şunu kim yarattı, bunu kim yarattı sorusunu şeytan bize soruyor. Ancak imanımız aynı şekilde bize diyor ki, Allah Azze ve Celle ayı, güneşi, dünyayı aynı bir saati kurar gibi kurmuş. Bir saati kurar gibi kurmuş. O halde aklımıza şu soru geliyor. Gerçekten her saati bir yapan var ve bir Kur'an'ı varsa... Demek ki bu dünya saatini de bir Kur'an var. İşte bunu da söyleten imandır. Bu konuda kişi şüpheden ağrı olduğu zaman işte sana nefsi i mutmainne. Nefs-i mutmainne. İnşallah biz taklit ile ilgili yapacağımız derste bunu açıklayacağız. Yani aynel yakin, hakkal yakin, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Bunların ne olduğunu, bunların da bununla alakası var, bağlantısı var. Ee, i̇nşallah Bunlara da değineceğiz. Ee, doğrusu doğrusu şeytan yani insanın düşmanları bellidir. O da nef nefsidir. Nefsini bilmesi gerekir. Aynı şekilde kişi şeytanı ve onun hileli düzenini bilmesi gerekir. Ve bununla, bununla beraber Kur'an ve sünnetle ona karşı silahlanması gerekir. Bu da Allah azza wa Celle'nin ayette haber verdiği gibi en güzel, en güzel giyim ve liba, liba hayr. en kleding, en kleding e, en kleding en kleding en kleding en kleding en kleding en kleding en kleding en kleding en kleding en en He, ben az mikrofonu bırakayım inşallah. <gülüyor> Saat de geç oldu. Hatta noktalayabiliriz de. Estağfurullah. Yok kardeş inşallah Allah azze ve celle yani e, Allah azze ve celle sizden de bizden de kabul buyursun. Yani ben <gülüyor> başka ne diyebilirim. E, ben şöyle biliyorum, şöyle demek istiyorum aslında. Başıma gelenler veya yorulduğumuz şeyler Allah rızası için olsun Başımıza gelecekler Allah'a inandığımız için olsun. Yorgunluğumuz Allah rızası için olsun. Bütün hususlarda eğer Allah'ın rızasını gözeterek yerine getirebiliyorsak bizlere ne mutlu. Ama eğer bizim yorgunluğumuz, bizim çabamız veya başımıza gelenler dünya ve onun süsü içinse bu halden Allah'a sığınırım. Hem kendiniz için hem benim için dua edin. Allah sizden razı olsun. En deze allah u wa sallallahu ala nebine Muhammad wa ala Muhammad Muhammed, subhanakallahumma bihamdik, eşhedu an la ilaha illa ent, astaghfiruka wa atubu